Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala khayrı halkihi seyyidina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fe ya ibadallah ya ikhvan. fəinne iftal el hadisi kitabullah ve iftal el hadi hadi usayidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ve şer <gülüyor> al umuru ve külle muhtesim bidah ve külle bidatin zallale ve külle zallatin ve fi nahr ve bil sene del nebi sallallahu aleyhi ve sallam annu kalm innallil mesaki ne <Lil> mesakini devleten izakane yevmil kıyamete kîlelehum inzuru men atamakum fillahi lukmeten ev kesakum sevben ev sakaqum şerbeten feedkhuluhu'l cenneh. Sadaka Resulullah bi ma kâl el kemâ kâl. Az ve muhterem kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin üzerine olsun. Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin, rızasına vasıl kullardan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ve hadisi Şerifesinden bir demet, Ramuzül ül Ehadis isimli hadis kitabının 130. sayfasının 5. hadisinden itibaren kaldığımız yerden okumaya devam etmek istiyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce, Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine, acizane naçizane bir hediye olmak üzere ve cümle âl ashabu ashab etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, sair embiya enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan sadat ve meşayih ve turku aliyemizin cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye ve onlara tabi ariflerin, velilerin, halifelerinin ruhlarına hediye olsun diye Uzaktan ve yakından buraya bu hadisleri dinlemek üzere toplanmış gelmiş, bunlar siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş, bütün yakınlarının, sevdiklerinin, analarının, babalarının, dedelerinin, ninelerinin, kardeşlerinin, evlatlarının, dostlarının, arkadaşlarının ruhlarına hediye olsun diye, bilhassa okuduğumuz eseri telif eylemiş olan hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye, kendisinden feyz aldığımız Dizleri dibinde yetiştiğimiz hocalarımızın, üstadlarımızın ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldeleri fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, bu beldenin medarı, iftiharı Hüseyin Gazi'nin, Hacı Bayram-ı Veli'nin, Taceddin Sultan'ın vs. ruhlarına hediye olsun diye. Camimizi bina eden, ayakta temiz, pak, kalmasına ve hizmete devam etmesine sebep olanların kendilerini ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuru alisine sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı okuyalım, geçmişlerimize hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Allah'u aleyhi ve sellem metnini Az önce okumuş olduğumuz hadisi şerifindeki İbn Asakir kitabına almış İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Şöylece buyurmuşlar: İnne lill-Mesakini devleten izakane yamul kıyamet. Kıyılelhum unzuru men etameküm fillahi lokmeten ilahil hadis. Miskinler güçsüz, fakir, kendisine bakma gücü yetmeyen, çalışamayacak, muhtaç durumda olan kimselerin kıyamet gününde bir nöbetleri olacak, ellerinde bir fırsat olacak. Onların elinde de bir fırsat geçecek. Kıyamet günü olduğu zaman onlara denilecek ki, bakın şu insanların arasına, bunların içinde size bir lokma yediren, Yahut size bir elbise giydiren, Yahut size bir şöyle içilecek bir miktar bir şey ikram eden kimlerse fe'edhiluhul cennete onu tutun elinden cennete sokun diye kendilerine serahiyet ve imkan tanınacak. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki hayır yapan insanlar hayır bulacak. Kendilerine hayır yapılan insanlar o boynu bükükler, efendim muhtaçlar Allah tarafından serahiyetli kılınacak ve kendilerine iyilik yapanlara o iyiliklerini adeta ödemesi fırsatı gibi bir şey. Onları halkın arasından seçip ellerinden tutup efendim cennete sevk edecekler. Başka hadisi şeriflerde de geçiyor bu mana. Onun için bir kaynakta hakkında bazı tenkitler olmasına rağmen Hoca Efendi Hazretleri buraya almış metnini. Elinden tutup, Ya Rabbi bu bana bir lokma yedirmişti. Bu bana bir şey giydirmişti. Bu bana ya Rabbi efendim bir şey içirmişti diye iyilik yapan insanları Allahu Teala Hazretlerine arz edip onların efendim Allah'ın rahmetine ermesine sebep olacaklar. Onun için elinde fırsat olan, mali durumu münasip olan kimselerin çevresine mukayyet olmaları lazım. Çevresindeki akrabasından başlamak üzere Muhtaçları, fakirleri gözetmeli. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalı. Boyun büküklüklerini, kalp ezikliklerini, ihtiyaçlarını anlamalı. Yardımcı olmalı. Bu insana hem ahirette hayırla karşılaşma vesilesi olur. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek buyuruyor ki yapılan hayırlar malı azaltmaz. Verilen sadakadan, zekattan mal eksilmez. Yani malın eksilmeyecek. Çünkü bir melek dua eder ki gökte, başka hadislerden biliyoruz, Ya Rabbi infak eden kimseye, nafaka veren, hayır yapan kimseye, verdiği hayırın halefini ihsan et. Nasıl bir padişah ölür, imiş yerine bir başkası geçermiş. Şimdi de birisi gidiyor, yerine başkası geliyor, halef diyoruz ona. Her makam böyle oluyor. O giden paranın yerine halefini Yarabbi buna ihsan et diye bir melek, Efendim dua eder durur. Bir kere eksilmez. Malına bir hayır gelir, bir bereket gelir. Bu tecrübelerle sabit. En aşağı 1'e 10 verir Allahu Teala Hazretleri. Arifler bunu denemişler, tecrübe etmişler. Hatta bir hikaye anlatırlar ki hiç görmediği halde bir arifin birisi efendim ödeki beldedeki, çok uzak diyardaki bir kimseye 10 tane seccade gönderiyor. O tarafa giden bir kervancı, efendim, tüccar kimse diyor ki, ben falanca beldeye gideceğim, bir emriniz var mı efendim? Elini öpüyor. O da peki on tane seccadeyi oranın meşhur alimi falancaya götür, benim hediyemi, hediyem olarak ver, selamımı söyle diye. O Arif kimseye götürüyor, o tüccar o şeyi verecek. Ama yolda şeytan nefis biraz çalışmış, seccadeler bakmış çok güzel, bir tanesini kendime hatıra saklasam filan diye şeytan onun aklını çelmiş Nasıl olsa demiş, mesafe uzak. Nasıl olsa mesafe uzak, söylemesi mümkün değil. Yani nereden bilecek on tane olduğunu, dokuz tane gitmiş olsun diye. Dokuz tanesini götürüp taksim edince, verince, takdim edince, o zat demiş ki, bunlar on tane olacaktı, hani bir tanesi nerede? Tabii küp kırmızı olmuş, bakayım efendim filan. Gitmiş, getirmiş onu da, on taneyi teslim etmiş. Ötekisi nereden bildi? O da, demiş ki, ben bir seccade hediye etmiştim birisine, biliyorum ki bire on gelecekti. Yani dokuz tane gelse bir eksiklik var, oradan bildim diye. Böyle ifade etmiş. Buna benzer menkıbeler tabii sizin de kulağınıza gelmiştir. Hasılı itimat edeceğiz ki, tecrübeyle de insan anlayabilir, verilenin karşılığını bol bol Allahü Teala Hazretleri dünyada ahirette ihsan ediyor. İnsan hem mali bakımdan eksikliğe uğramıyor. Çünkü kesesi de doluyor gene. Hem mali bakımdan bir eksikliğe uğramıyor, hem de ahirette kardeşlerine merhamet ettiği için, sadaka verdiği için, infakta bulunduğu için, miskinleri kayırdığı için, yoksulları doyurup giydirdiği için, ahirette kendisi hayırlara eriyor. Ve bu hadis-i şeriflerden ve emsalinden anladığımız gibi, cennete girmesine vesile oluyor. Biz, biz Müslümanlar, Biraz başkaları için yaşamayı öğren, öğrenen insanlarız. Herkes Rabbena bena dermiş duyarız. Nalınçı keseri gibi kendi tarafına çekermiş diye duyarız. Biz öyle değil. Biz kardeşlerimize mümkün olduğu kadar fazlaca hayır yapmayı hatta isar derecesinde kendimize tercih etmek derecesinde onlara hayır yapan bir kavim, bir ümmetiz. Rabbimiz o ecdadımızın, büyüklerimizin güzel cömertlik huylarını bizlere de ihsan eylesin. Aramızdaki efendim muhabbeti ziyade eylesin. Böylece yoksullarımızın yüzü gülsün, zenginlerimizin de sevap hanesi dolsun. İnne meleken müvekkelün bimen yakulu, ya erhem el Femen kale haselasen kale luhul meleku. Bismillahirrahmanirrahim. Kad erhamer rahimin kad akbele aleyke fesel. Sadaka Rasulullah bi evke Hakim'in müstedrekinde Ebu Ümame Hazretlerinden rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Vazifeli bir melek vardır ki Ya Erhamer Rahimin diyen kimseye efendim karşı vazifesi vardır, tayin edilmiştir. Ne yapar? Hemen kale ha selasen üç defa ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin diyen kimseye o vazifeli melek der ki Erhamer Rahimin olan Allahu Teala Hazretleri sana teveccüh eyledi. İste isteyeceğini. iste isteyeceğini der. Şimdi ya Erhamer Rahimin ne demek? Ya Erham, ey merhamet, en merhametli demek. Errahimin Erhamer Rahimin acıyanların, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah demek. Ya Erhamer Rahim'in bu güzel bir sıfattır ki allah Teala Hazretlerinin rahmetini, efendim böyle kendisinin şanına uygun bir sıfatına dayanarak, onu söyleyerek istiyoruz. Makbul bir e, sıfatıdır. allah Teala Hazretlerinin sevdiği bir, efendim hitap şeklidir. Kendisine kullarının böylece hitap etmesini sevdiği için bir melek tayin etmiştir. O melek bunu üç defa söyleyen insana hadi Rabb'ın sana teveccüh elediğini istersen iste der. Buradan anlıyoruz ki duaya ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin diye başlarsak duanın icabet kapısı açılacak. Rabbimiz nazar eğilecek, teveccüh edecek bize. Duamız makbul olacak. O halde isteyeceğimiz duamızı bu hitap ile istemek gerekiyor. Bunu hatırlınızda tutun. Bir şey isteyeceğiniz zaman can gönülden Ya Erhamer Rahimin diye nida ederek üç kere ondan sonra isteyeceğinizi sıralarsınız. Umulur ki Allahu Teala Hazretleri bu hadisteki vaadin tahakkukunu size de gösterir. Allahu Teala Hazretlerinin rahmetine nail olursunuz, duanızın kabul olduğunu görürsünüz. Rabbimiz, Erhamur Rahimin olan Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahm eylesin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İrham ümmeten Muhammed'in rahmeten âle. Bütün ümmeti Muhammed'e ya Rabbi, umumi, şumullu bir rahmet ile rahmet eyle. Hepsini hayırlara erdir ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Şaşıranlarımızı hidayet eyle ya Rabbi. Yolunca yürümek edenlerin, yürümekte olanların gayretlerini ziyade eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını, taleplerimizi, dileklerimizi bizlere lütfunla, kereminle, ihsan eyle ya Rabbi. Bizi kendinden gayrıya muhtaç eyleme Ya Rabbi. Bizi bize bırakma Ya Rabbi. Nefse şeytana uydurma Ya Rabbi. Ahir zamanın fitnelerine karıştırıp helak eyleme Ya Rabbi. Sevdiğin yollarda yürümeyi nasip eyle Ya Rabbi. Sevdiğin işleri yapmayı nasip eyle Ya Rabbi. Sevdiğin huylara sahip olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Huzuruna senin sevdiğin, razı olduğun gel ey kulum. Razı ve merzi olarak gel cennetime dahil ol, gir buyur diye Hitap ettiği bahtiyarların cümlesine bizleri de dahil ederiz. Diğer hadis şerif: İnne meleke'l meerti ibadik bu ise ilahi yekulu ya acabahu. Bu istu ilehi ve hu Bu hadisi şerif Enes radıyallahu ahdem rivayet edilmiş İbnü'n Necar'ın kitabında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Melekül Mevt olan Azrail aleyhisselam'ın insanların yüzüne her bir günde 70 kere bakışı vardır. Azrail aleyhisselam insanların yüzüne günde 70 defa bakar. kul ki onun canını almak üzere Azrail vazifelenmiş şu kulum bugün vazifem, canını almak diye, o kul gülerse, o gün gülerse Azrail aleyhisselam der ki, ya acaba o, Subhanallah ne şaşılacak şey, ben onun ruhunu kabz etmek üzere gönderiliyorum, canını alacağım biraz sonra, o hala gülüyor der. Muhterem kardeşlerim, bu hadisi şerifi bize niçin buyurdu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz? Azrail aramızda dolaşıyor. Hangimizin ruhunu alacağı belli olmaz. Öyle göğsünü gere gere karnını gere gere gamsız gamsız gülme zamanı değildir. Aklımızı başımıza toplayalım. Gülerken gülünecek neyimiz olduğunu düşünelim. Başımıza neler gelebileceğini hesap edelim ona göre ayağımızı denk alalım demek. Bunda bir tehdit var, hafif yollu. Bir tehdit var, ikaz var ki, Azrail aleyhisselam aranızda dolaşıyor, siz onu görmüyorsunuz ama o size günde yetmiş defa yüzünüze dik dik bakıp duruyor demek. O halde ölüm mademki etrafımızda dolaşıp duruyor, o halde yapacağımız işlere dikkat edelim. Hazırlıklı olalım. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerefinde buyurdu ki, vasiyeti yazmamış olan kimse, vasiyetini yazmamış olan kimse, öyle ölüverirse bu vasiyetini yazmamak ona dünyada ağırdır, ahirette yüzüne lekedir ve cehennemde azap görmesine sebeptir. Vasiyetini yazacak. Yani yastığının altında, cebinde, bir yerde veyahut emanet bir, şah, bir şahsın yanında, elinde vasiyeti bile hazır duracak. Ölürsem şu kadar borcum var, bu kadar alacağım var, filanca kimseye şöyle yapın, filanca kimseye böyle yapın her şeyini hazırlayacak. Şimdi bizim kardeşlerimizden bazıları Mehdi Aleyhisselam'a meraklı, çok meraklılar. O kadar meraklı ki akılları, fikirleri Mehdi, Mehdi Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili kitaplar okuyorlar, fikirler söylüyorlar, haberler yayıyorlar. İşte şimdi çıktı, şimdi, bu sene çıkacak, geçen sene çıkacaktı filan, çeşitli böyle heyecanlı haberler. Benim bir bakıma hoşuma gidiyor. Çünkü öteki bir de korkutuyorlar. Ha çıktı, ha çıkacak, ha çıktı, ha çıkacak derken, kendilerine bir zararı var, hiçbir iş yapma elleri varmıyor. Olmaz. Elinde dikilecek bir fidanın varsa, kıyamet kopmakta iken bile dikeceksin. Yani vazifeden geri durmak yok, aksamak yok. Vazifeye devam. Ece kıyamet kopuverse, koparsa kopar. İnsan öldü mü izâ el insanu fakat kâmet kıyamettir. Zaten insan öldü mü onun kıyameti zaten kopmuş demektir. Senin ölüm etrafında dolaşıp durduğuna göre kıyametinin ne zaman kopacağı bilmiyorsun. Yani yarına kalmaz belki bir dakika sonra olur. Belki beş gün sonra olur. Belki beş yıl sonra olur. Belki elli sene sonra olur. Onu bilmeyiz de yalnız hazırlıklı olmak gerektiği anlaşılır bundan. Madem Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması yakın diyorsun. Madem kıyamet kopması yakın diyorsun. Madem alametleri belirdi diyorsun bu gaflet miye? Bu tembellik miye? Efendim bu gayretsizlik niye, Bu efendim hakları ödememek niye, Bu günahlara dalmak niye, Efendim bu efendim kendisine lazım olan işlerde tekasül göstermek niye? Madem öyle bir şey var hemen gayret kemerini beline kuşan bütün gayretinle çalış. Rabia'yı adeliye radiyallahu anha rahmetullahi aleyha her sabah kendisine dermiş ki ey Rabia bugün senin son günün, bugün öleceksin. Hadi bakalım son gün olduğuna göre bir son güne layık şekilde tevbe et bir ibadete giriş bakalım. Bugün akşama kadar ibadet taat Allah'ın rızasına uygun işler yaparmış. Akşam oldu mu Rabia hadi bu gündüz kurtuldun ama bu gecen son gecendir. Hadi bakalım bu gece çalış. Sabaha kadar tesbih, zikir, namaz, niyaz öyle geçirilmiş. Bir gün bir elini böyle yapmış, bir elinde böyle yapmış, iki yumruğunu sıkmış, böyle gidiyormuş yolda. Yaşlı efendim bir kapalı Salihah Hatun. Hasan-ı Basri Hazretlerinin zamanında. Hasan-ı Basri Hazretleri efendim rahmetullahi aleyhi demiş ki ya cennet hatunu böyle yumruklarını sıkmış nereye gidiyorsun? Yumruk sıktı sanıyor böyle yumruklarını sıkmış, iki elinde böyle böyle gidiyor hızlı hızlı. Nereye gidiyorsun? Demiş ki ey Hasan elime iki diner geçti. Birisini bir avucuma aldım, birisini bir avucuma aldım. Biliyorsun ki bunlar bir araya geldi mi fitne çıkartırlar. İnsanı baştan çıkartırlar. Doğru yoldan alıkoyarlar. Birisini ötekisinin yanına bırakmıyorum ki birisi burada kalsın, birisi burada kalsın. Hemen götürüp bir fakire teslim edeyim ki bir araya gelirlerse beni baştan çıkarırlar. Yani mal, malın fitne olduğu, zenginliğin, biriken malın, biriktirme hırsının fitne olduğunu öyle ifade etmiş. Eline ne geçerse Hayra sarf etmiş. İşte öyle yapmak lazım. Ölüm etrafımızda dolaşıp durduğuna göre, vasiyetimizi yazsak ya, tevbemizi etsek ya, helallaşsak ya, etraftaki insanlarla günahlardan kesilsek ya, sevaplı işlere yönelsek ya, ufak tefek ıvır zıvır işlerle, teferruatla uğraşacağımıza, ana işlerle uğraşsak, asıl hedefe yönelsek ya, çok sevap kazanılacak işler hangisidir diye konuşsak ya, herkes ufak işlerle uğraşıyor. Peygamber Efendimiz'e gelip sorarlardı, ''Ya Resulallah bana öyle bir amel öğret ki ben onu işlediğim zaman cennete gideyim.'' Yani en kıymetli amelleri sorarlardı. Bu zamana insanları sormuyor. Çünkü zamanını geniş düşünüyor. Tuğli emeli var. Emelleri uzamış gitmiş, herhalde 80 yıl daha yaşarım, 100 yıl daha yaşarım. Hiç ölümünü hatırıma getirmiyor. Hiç öleceğini düşünmüyor. Bir gayreti yok. Halbuki gayreti olacak insanın. Çalışması olacak. En verimli amellere yönelmesi olacak. Rabbimiz bizi gafletten uyarsın. Hayırlara koştursun. Elimizden çok hayırların akmasına, icrasına efendim bize fırsat versin. Bize nasip eylesin hayırlı işler yapmayı. Men inne men hafaza ala haulâ'i salavatil khamsil mektubâti ci cemaatin kâne evvele men yecru ale sırate kelberkil ve vahşerehu llahu fi evveli zümretin min es ve kâne lehu fi kulli yevmin ve leylatin hafızum aleyhinle ke ecri elfi şehidin kutilu fi sabilillah ve her gün ve gecenin hafıza aleyhine ki ecri elfi şehidin kutilu fi sebilillah. İbn Abbas'tan ve Ebu Hureyre radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş, tayalisinin kitabından alınmış bir hadis-i şerif beş vakit namazla ilgili ama cemaatle kılınmasıyla ilgili. Beş vakit namaz ama cemaatle kılınmasıyla ilgili buyurmuş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnne men hafaza ala hauli salavatil hamsil mektubat bu farz olan boynuna yazgı olan müslümanların boynuna farz olarak yazılmış olan 5 vakit namaza kim müdavimet ederse devam ederse ama nasıl fi <gülüyor> cemaatin cemaatle kılınmasına kim devam ederse bu 5 vakit namazın cemaatle kılınmasına kim devam ederse sırattan ilk geçenlerden olur Parıldayan, şakıyan, yıldırım gibi, şimşek çakar gibi, sırattan cızk öbür tarafa geçenlerden olur. Yani şey atlar gibi, şimşek çakar gibi, bir taraftan bir tarafa elektrik şeralesi atlar gibi, sırattan öyle geçer buna devam edenler. Ve allah Teala Hazretleri onları, bu beş vakit namazı cemaatle kılanları, sabıkîn, zümresinden haşreder. Onlarla beraber eder ki sabikin öne gidenler demek. İbadette en önde gelenler koşturup da yarışı kazananlar zümresi demek. İbadetlerde üstün olan kimseler demek. O zümreden haşreder eder Allahu Teala Hazretleri ve bu beş vakit namaza muntazaman gittiği her gün ve gece için Allahu Teala Hazretleri onlara bin şehit Allah yolunda öldürülmüş bin şehit sevabı ihsan eder. Demek ki bu beş vakit namazı cemaatle kılmanın sevabı çokmuş. Bu hadis-i şeriften onu anlıyoruz. Evimizde kılıverelim. Evinde kılıver ama cemaatle kılmanın sevabı kaçar. Evinde kılarsın. Aldatıyoruz kendimizi. Çoluk çocuğumuza imam oluruz. Çoluk çocuğuna imam olursun ama bu sevap kaçar. Bu vaatlere eremezsin. Bu vaatlere ermek için yürüyüp camiye geleceksin. Cemaati çoğaltacaksın, cemaatin içinde olacaksın. Bu cemaatin içinde ağzı doğalı bir insan vardır, Allah'ın bir sevgili kulu vardır, onun hürmetine senin namazında geçer, kabul olur. Evde ya kabul olur ya olmaz ama burada kabul olur. Burada bir hikmetli söz işitirsin, fayda görürsün. Burada bir hatanı düzeltirsin veyahut iyi bir insansan bir kimseye bir faydan olur. Müslüman cemaate müdavim olacak. Cemaatten kopmayacak, camiden kesilmeyecek. Çok arkadaşlarımız var, çok iyi sıfatları var. Sakalı var, hayırı var, hasenatı var, güzel halleri var, kalemi kuvvetli, her şey güzel. Namaza müdavemet etmiyor. Camide kılmıyor. Olmaz. Camide kılmak en önemli işlerden birisi. Peygamber Efendimiz'e bir keresinde bir zatı muhterem sordu ki, en faziletli amel hangisidir? İlk söylediği söz hangisidir? Vaktinde vaktinde Evvel vaktinde kılınan namazdır, dedi. Ezan okunur, okunmaz evvel vaktinde o namazı kılması lazım Müslümanların. O bakımdan bu beş vakit namaza dikkat edin. Cemaatle kılınmasına dikkat edin. Şimdi bizim işimiz ne oluyor? Sabahleyin yataktan kalkamayıp beş vakit namazı cemaatle kılmayı sabahtan kaçırıyoruz. Öğleyin işte olduğumuz için kaçırıyoruz. İkindi gene işte olduğumuz için kaçırıyoruz akşam yorgun olduğumuzdan karnımız acıktığından camiye gelmeyip kaçırıyoruz. Yatsı vaktinde de yemekten sonra rehavet çöktüğünden kaçırıyoruz. Beş vakit namaz camide kılınmıyor. Evde kılınıyor. Yani koca koca camiler tın tın bomboş içi. Sabahları kimsecik yok. Bazen imam gelmez, bazen müezzin gelmez oluyor. Yani öyle durumlarda bazı mahallelerde oluyor. Namaza, namazı cemaatle kılma. Müslüman erkekler bütün gayretiyle koşuşacak, ciddiyetle sarılacak bu işe bir. Sonra da bu kardeşlerimizin her birinin şeyi düşünmesi lazım. Niye bu cemaati Allahu Teala Hazretleri bize bu kadar şiddetle emretmiş? Bundaki hayır ve bereket nedir? Buna böyle şey yapılmamızın, çağrılmamızın sebebi nedir diye onu düşüneceğiz. Bu camilere gelmemizin hikmetini düşüneceğiz birbirlerimizle muhabbet edeceğiz. Birbirlerimizi seveceğiz. Birbirlerimizle iş birliği yapacağız. Bu cemaat bir şeye karar verdi mi, şu sokağın düzenlenmesine karar verse, her birisi bir kürek bir şey yapsa, bu sokak pırıl pırıl olur. Bu cemaatin her birisi şu kadarcık para verse, bu kadar para olur, şu kadar iş yapılır. Hayır hayır ve bereket ve verimli çalışma cemaattedir. Onun için cemaate geleceğiz bir de cemaatle neler yapabileceğimizi iyice düşüneceğiz. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi şuurlu cemaat fertleri eylesin. Hayırları işlemeyi nasip eylesin. İnne minel beyani sihren ve inne mineş şi'ri hikemen. Ebu Hüreyre radıyallahu ahden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki efendim beyanda, konuşmada, anlatımda bir sihir vardır şiirde bazıları hikmetlidir. Güzel şiirler mevcuttur. Bazı şiirler güzeldir manasına buyurmuş. Ebu Davud'da, Ahmed İbn Hanbel'de, Taberani'de var. Şimdi böyle beyanda yani söz söylemekte bir sihir vardır. Bunu niye söylüyor Peygamber Efendimiz? Bunun sihir tarafını kullanıp da söz hüneriyle allemedip, kalem edip haksızlık yapmayın diye söylüyor. Adamın cerbezesi vardır, dili güzel, ağzı güzel laf yapar, geçer karşısına, aldatır, tamam eşeyi boyar, satar. Efendim, çürük malı satar, efendim, şeyi, ucuz şeyi pahalı kandırır, verir. İyi, güzel sözün böyle bir tesiri var ama Allah bu işe razı gelmez. Onun için sözün bu şey tarafını, efendim, sihir tarafını öyle şerde kullanmamak lazım. Eğer sözünde bir tatlılık, bir tesir varsa sen onu o kulları Allah'ın yoluna çağırmakta kullan bakalım. Allah'ın dinine hizmette kullan. O yolda kullanmadığı mı insan bu sözden dolayı efendim şey yapar. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, sizden biriniz arkadaşından bir şey istediği zaman onun beth etmesin. Sen aslansın, ağasın, paşasın, efendim senin menendin yoktur, eşin yoktur, emsalsiz... Böyle deyip de sırtını parçalamasın diyor. Yani sırtını kesmiş olmasın diyor. Çünkü onun yüzünü öyle yüzüne karşı met ettin mi o da böbürlenir, hindi gibi kabarır, vay ben neymişim filan diye. Ona bir kibir gelir, bir ucup gelir. Kibir ve ucup Allah'ın en sevmediği sıfatlarlandır. Sen onun helak olmasına sebep olur. Sen ona öyle medih şeyle başlama. Hakkı söyle, hayrı söyle o daha önemlidir. Şiirin de bir kısmı hikmetlidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, şairlerin söylediği sözlerin en güzeli o zaman da Levit adında bir şair vardı. Onun bir şiir şeyi var, sözü var. Allah'tan gayri ne varsa hepsi batıldır, boştur. Sadece insan ona rağbet etmeli manasına bir sözü. En doğru söz budur diyor. Yani İslam'dan önce yaşamış şairlerin söylemiş oldukları sözler içinde en güzeli budur diye onu methetmiş. Bir keresinde nasihat etmiş sahabe-i kirama. Sahabeden bir zat kalkıp diyor ki Ya Resulallah ben bunu şiir haline getireyim mi? Getir. Gece çalış. Onların dinlendiği zaman da tesiri oluyor. Yunus Emre'nin ilahileri, efendim Evliyaullah'ın Evliyaullah şiirleri hala kulaklarımızda nasihat olarak dolaşır durur da biz onun faydasını görürüz. Ama şerre kullanmayacağız. Yani bu şeyin sözün kabiliyetini sihri kabiliyetini kendi işimizi yürütmekte karşı tarafı aldatmakta kullanmayacağız diğer hadis-i şerif inne minet tevadu illillahi er rıda bidduni min şerefil mecalis tevazu hakkında bir hadis-i şerif buyuruyor ki peygamber efendimiz tevazudandır tevazunun bir çeşidindendir kişinin, meclisin şerefli yerlerinin aşağı tarafında oturması. O da tevazudandır. Hiç unutmuyorum, Allah selamet versin, bakanlık yapan bir kardeşimiz, bir dostumuz. Allah selamet versin, kıymetli bir kimse. Hocamız sağ idi, burada onun meclisine geldi, geldi, kalabalık böyle, cami gibi, salon, sonuna kadar kalabalık, Hemen geldi kapının önüne oturuverdi. Kapının eşiğine. Ayak, ayakkabı çıkartılacak yere yani. Hiç ben bakanım, ben şöyleyim, ben böyleyim filan diye kibir göstermedi. Hala takdir ederim. Beraberce Hicaz'a gittik. Bindiği arabanın, efendim, bezi almış camlarının çamurlarını siliyor. Yani bakan. Gittiğimiz kasabalarda jandarma karşılıyor, havaya fişekler atıyorlar, şey yapıyorlar filan. Bakan olduğu halde böyle... Tevazu güzel şey yani. Tevazunun bir çeşidi de neymiş? Bir meclise geldiği zaman insanın en şerefli yerine baş köşeye gitmeyip de hemen şöyle bir köşeye vermesidir. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim tekebbür ederse ben şöyleyim, ben böyleyim, bana bu aşağısı kurtarmaz, elbette ben şöyle olmalıyım, şu muameleye efendim layıkım filan derse tevazu göstereni yüceltir. Allah'ın ilahi kanunudur. Rabbimiz cümlesimizi Min azebi bir hamren ve inne minel aseli hamren ve ene en ha ankülli müskirin. Bunu bizim ilericilerin şimdi gelip duyması lazım bu hadisi şerifi. Tirmizi'de, de, İbn Majide, Müslidrek de, Ahmed ibn Taberani de var. En Numan ibni Beşir r.a. rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Efendim buğdayın da buğdaydan da bir içki çıkartılır yapılır. Arpadan da bir içki çıkartılır, yapılır. Üzümden de bir içki çıkartılır, yapılır. Baldan da bir içki çıkartılır, yapılabilir. Çünkü bunların hepsi içinde nişasta olan, tatlı maddesi olan şeylerdir. Bunu sıkarsan, suyunu şey yaparsan, sıcakta bu kaynar fışkırır, içki olur. Üzümden yapılmış içki vardır, şarap diyoruz. Arpadan yapılmış içki vardır, bira diyoruz. Efendim, buğdaydan da olur hurmadan da olur. Efendim, hatta balı da sulandırırsan, bekletirsen, o da fışkırır, o da içki olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben bunların hepsinden sizi men ediyorum. Yani, şarap yüzümden yapılandır, arpadan yapılanın mahzuru yoktur sanmasın insan. Her bir sarhoşluk veren madde, hepsi hamırdır, içkidir, hepsi yasaktır dinimizde. İşte bunu bunu bütün şeylere söylemek lazım ki bazıları kaçamak noktası arıyor. Yani şu yasaklanmıştır da bunun hakkında bir şey geçmemiştir. Sarhoş ediyor mu? Ediyor tamam. İster adı zikredilsin ister edilmesin. Bak burada Efendimiz misal vererek söylüyor. Hangi maddeden yapılırsa yapılsın sarhoş etti mi içkidir ve onların hepsini Efendimiz içilmesin diye yasak etmiştir. İnne minez zunubi zunuben la tukeffiruha es-salatu ve zekatu veles savmu velel haccu yukeffiruha el-humumu fi talabil maayshe. Hatib ibadadini'nin kitabında zikredilmiş efendim Enes radıyallahu anh'tan menkul bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Günahlardan öyle günahlar vardır ki bu günahları namaz ile affolunmaz. Namaz affettirmez. Oruç affettirmez. Zekat affettirmez. Hac affettirmez. Bu günahın temizlenmesi bu cins günahların temizlenmesi için geçimde sıkıntı çekmek ancak affa sebep olur. Demek ki bazı Müslümanlar bazı hususlarda sıkıntılara düşüyorlar. Geçim sıkıntısı, eli daralıyor, maaşı yetmiyor, borca batıyor. Ah ediyor, vah ediyor filan yani bazı günahlarının affı olması için. Yani namaz günahların affına sebeptir. Zekat günahların affına sebeptir. Hac günahların affına sebeptir ama bazı günahlar vardır ki onları ancak böyle geçim sıkıntısı çekmek affettirir. Buradan çıkan ders nedir? yani geçim bakımından bir daralmamız olur da sıkılırsak, ahvah etmeyelim, sabredelim, dişimizi sıkalım, oradan günahımız affolacak olacak. Bazı günahlarımızın affına sebep olacak o. Onun için sabredelim. Müslüman her halde sevap kazanabilir. Başına sıkıntı geldiğimiz sabreder sevap kazanır, bir nimete erdiği zaman şükreder sevap kazanır. Bunu bilelim. olduğu için her çeşit yazı yazılmış olabilir, İyi şey gelir başına, kötü şey gelir. Çocuğuna bir hadise gelir, malına bir musibet gelir, efendim canı sıkılacak bazı hadiseler olur, ne yapacak? Dişini sıkacak, sinirlenmeyecek, heyecanlanmayacak, kontrolü kaybetmeyecek, edebini bozmayacak, iyi kul olmakta devam edecek. Sabredecek, dişini sıkacak, İnne mâli usri yusran, inne mâli usri yusra. Her, efendim, e şeyin sıkıntının arkasından bir kolaylık, bir genişlik, bir bolluk, bir ferahlık müjdesi var. Düzelir, imtihandır, gelir geçer. İnne mine saadeti ez zevcetü salihatu ez zevcete salihate vel meskenes saliha vel merkebes saliha ve inne mine şakaveti ez zevcete su vel meskenes su vel merkebes su saadetin medarı olan şeylerdendir. Yani saadet vesilesidir. İnsanın mutluluğundan birer parçadır. Mutluluğu bunlarla sağlanır. Şunlar insanın mutluluğundandır. Bir, ezevcetü saliha. Salih, dindar, aklı başında bir zevcesi olması. Bu mutluluk vesilesidir. 1. bir, Vermezkeniz salih iyi güzel bir evi olması. Elhamdülillah. Odaları kıyafî. Misafir gelse onu şu odaya misafir eder. İşte güneşli tamam. Rutubetli değil, sıkıntılı değil. Az yok. Az çok manzarası var şey var. Tamam. Bu da insanın mutluluğu alametindendir. dir. Vermer bu salih güzel bir binek. Yani katırı atı şey varsa uysuz değil. Önüne gidersen ısırmıyor, arkasına gidersen tepmiyor. bindiğin zaman götürüyor seni. Vurup vurup kamçıyı efendim şey yaptığın halde şey yapmıyor filan. O devir için böyle. Şimdi de herhalde otomobil vesaire filan gibi şeyler. Bu da insanın mutluluğu alametidir. İnsanın yani hak yolda olduğunun, Allah'ın efendim lütfuna erdiğinin iyi bir insan olduğunun emareti, emaresi. Ve inne mine şakaveti, insanın şaki olduğunun alametindendir. Ezevcetü Ez su, kötü bir kadın huysuz, çacaron, cadaloz, bilmem ne bir kadın mesela. Sonra velmez gene su, kötü, dar, fena bir ev ve kötü bir hayvan. Huysuz, her zaman bir sakarlık çıkartır, üstüne binersin, atar, bilmem şöyle yapar, böyle yapar. Bu da insanın başının bir belasıdır. Efendim, şakavettendir yani diyor Peygamber Efendimiz. O halde Rabbimiz bize Dünyada ahirette saadet, afiyet, ihsan eylesin. Bu sayılan şeylerin güzellerini ihsan eylesin. Kötülerinden mahfuz eylesin cümlemizi. Bir hadis-i şerif geçti ki Allah'ın öyle kulları vardır ki buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah onları afiyet üzere dünyaya getirir. Afiyet üzere yaşatır. Afiyet üzere öldürür. Afiyet üzere cennete sokar. Öyle kulları vardır. Ne sebeple öyle oluyor bazı kullar bilemiyoruz. Ama sanki bana öyle geliyor ki güzel huyundan dolayı Allah'ın böyle kulları vardır diye müjde olduğuna göre, bildiğimize, öğrendiğimize göre dileyelim Erhamur Rahim'in olan Rabbimizden Ya Erhamer Rahim'in, Ya Erhamer Rahim'in, Ya Erhamer Rahim'in bizi böyle mutlu yaşayan, mutlu ölen, afiyet üzere yaşayan, afiyet üzere ölen, afiyet üzere cennete girenlerden eyle. Ya Rabbi! İnne mine serafi enteküle en külle külle meşteheyte Enes radıyallahu anh'ten kısa bir hadis-i şerif, manası şu ki her iştaha duyduğunu istediğini yemen israftandır. Ee, paran var, cebinde para var imkanın var, hadi bugün gelsin baklava, hadi bugün gelsin börek, hadi bugün gelsin efendim balık, hadi bugün gelsin kaymak bilmem ne, her istediğini yiyorsun. Bu da israftandır. Arada istemediğine razı olacaksın. Her istediğini nefsine vermeyeceksin. Gazali Hazretleri diyor ki, zengin de olsanız çocuğunuza bazen kuru ekmek verin. Yokluğu anlasın. Biraz sıkıntıyı çeksin, meşakkati anlasın. Aa evladım hadi şunu bak, bak, sürdüm üstüne kaymak şey yaptım, bak sana şundan aldım, bilmem neden aldım. Ya var mı? Biraz aç kalsın. Biraz kuru ekmek yedir, başka bir şeyimiz yok desin. Bak komşunun çocukları da hep böyle geçiriyorlarmış vakitleri ver arada. Onlara bir şey, merhameti olsun diye Gazali Hazretleri tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz de bu buyurmuş ki, her arzu ettiğini yemesi de israftandır. İsraf haram ya, o da israftan. Demek ki biraz kendimizi varlık içinde bile yokluğa biraz idmanlandıracağız, alıştıracağız. Her şeyi istemeyeceğiz. Hanım bu akşam ne yaptın? İşte şunu yaptım, bunu yaptım. Hadi be, oh, yani niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın? Öyle şey yok tuz ses çıkakla bakalım. O gün efendi bugün çamaşır kadın misafir geldi gitti hiçbir şey yapamadım. Ağzını açıp gözünü yumup bir şey yapma. O gün de biraz kuru ekmekle. Tamam filan de. Bir zat geliyor eve soruyor. Hanım bu akşam ne var? Hiçbir şey yok diye evde diyor. Diyecek hiçbir şey yok diyor. Ya diyor. Hele diyor bu akşam evimiz peygamber evine benzedi diyor. Yani bu akşam peygamber evine benzedi evimiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bazen gelir sorardı, derdi ki hanımlarına ne var yiyecek? Hiçbir şey yok yerde sülala. E ben de zaten oruç tutmam ey geldim, tutu vereyim bari. Oruca niyetlenirdi, Efendimiz. Onun için yokluğa da kendimizi alıştıracağız biraz. Her istediğimizi yememeye alıştıracağız. Paran olsa da, zengin olsan da. Şimdi sonuncu hadisi şerife yaklaşıyoruz. Onu da okuyu verelim, bırakalım. <gülüyor> i̇nne minen nâsi nâsen mefâtihu lil hayri ve meğâliku liş şerr. Ve inne minen nâsi nâsen mefâtihu liş şerri meğâliku lil hayri. Fe tûbe limen ceale Allâhü mefâtîha'l hayri alâ yedeyhi ve veylul limen ceale Allâhü mefâtîhaş şerri alâ yedeyhi. İbn Macede tahavide var. Hakim Tirmizi'nin kitabında var. Ebu Davud'da var. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif Diyor ki peygamber efendimiz, insanlardan bir kısım insanlar vardır ki, hayırın anahtarlarıdır ve şerrin kilitleridir. Yani var oldukça hayırlar onların vasıtasıyla yapılır, şerlerin önüne set çekilir onlar vasıtasıyla. O varken şerler çıkamaz ortaya, Serri, şerri set eder. Bazı insanlar böyledir. Buna mukaybel bazı başka insanlar da vardır ki, şerrin anahtarıdır. Hayrı tıkayıcıdır. Var oldukça şerri işlerler, şerrin kapısını açarlar, fitne fesat yayarlar ortalığa. Hayrı da tıkarlar. Kendisi hayır yapmadığı gibi tıkaç olur önüne, hayrın yapılmasına. Eh, Allah onu öyle yaratmış, belikesini de böyle yaratmış. Efendimiz buyuruyor ki, فَتُوبَا لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِحًا خَيْرُ عَلَى Eline Eline hayrın anahtarları verdiği adamlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Eline şerrin anahtarlarını verdiği insanlara da ne yazık buyuruyor. Biz kendimize bakacağız, hayra mı yarıyoruz, şerre mi yarıyoruz? Şimdi öyle insanlar var ki, parası yok, pulu yok. Bizim mahallede bildiğim öyle arkadaşlar vardı, kimseler vardı. Civa gibi, yerinde duramaz. Oraya koşar, oraya koşar, bakarsın hiç yoktan bir cami yaptırmış bir yere. Parası yok ama cev var. Gidiyor, geliyor, konuşuyor, yalvarıyor, yakarıyor, koparıyor işi, bir cami yaptırıyor. Hadi öbür tarafta bilmem ne yaptırıyor, hadi öbür tarafta başka bir iş yaptırıyor. Her gün bir işte ve hakikaten de başarıyor. Ulusta elhamdülillah işte bilmem hanın altında bir cami açtırdık hocam. Maşallah iyi yapmışsınız Allah razı olsun. Hocam filanca mahallede işte şöyle bir şey var bir Kur'an kursu yaptırdık. Maşallah işte filanca yerde bir kapatılmış cami vardı onu açtık. Maşallah böyle. Yani para olması da lazım değil. İnsanın aşkı oldu mu böyle şeyleri yapabiliyor. Bazı insanlar da var yapılmış hayrı söndürüyor. Hayır yapılmış, çalışıp duruyor, geliyor bir çomak sokuyor, tekere bir çomak sokuyor, çatır çutur kırıyor. Motorun bir yerine bir şey yapıyor, durduruyor gibi. Eh, ne mutlu hayır yapanlara, o ölecek, hayır görecek. Ne mutlu şer işleyenlere, fesat çıkartanlara, onlar da bu dünyada ettiklerinin cezasını, belasını ahirette görecekler. Biz dikkat edelim ki yaptığımız işlerimiz, kaprislerimiz, inatlarımız şerre vasıta olmasın. Bizde de öyle olabilir. İnat tutturdu mu insan? İnatı mı inat diyor? Başka bir şey demiyor. Nuh diyor, peygamber demiyor dedikleri gibi. O yüzden çok şeyler çıkıyor ortaya. Kendimize dikkat edelim. Sonuncu hadis-i şerif. İnne mine'n-nasi men <gülüyor> salla's salate kamilatan ve minhum men salla ve minhum men salla rubu'an ve minhum men humusen ve minhum men sallâ südüsen ve minhum men sallâ an, ve minhum men sallâ cümünen, ve minhum men üşren hepsini sıralamış, hatırda kalması iyi olacak Ammar radıyallahu anh'ten taberani rivayet etmiş buyuruyor ki Peygamber Efendimiz insanlardan öyle insanlar vardır ki namazı tam kılan tam sevabı alır mükafat ne kadar konulmuşsa o namazın kılınmasına, o mükafatı tam alır bir kısmı vardır ki yarım alır. Bir kısmı vardır ki dörtte bir alır. Bir kısmı vardır ki beşte birini alır. Mükafatın hepsini alamaz. Kusuru var, eksiği var. Bir kısmı vardır ki altıda birini alır. Bir kısmı vardır ki yedide birini alır. Bir kısmı vardır ki sekizde birini alır. Bir kısmı vardır ki onda birini alır. Tam mükafatı alamıyor da onda birini alıyor. Bu neden dolayıdır? Biliyoruz ki İnsanların ibadetlerden sevapları, şuurları ve akılları nispetindedir. Ne kadar kendisini şuurla o ibadete verebilmişse, ne kadar candan şuurla yapmışsa sevabı o kadar çok olur, ne kadar aklını dağıtmışsa sevabı o kadar az olur. Tabi sen namaza durduğun zaman, Allah'a u Ekber dediğin zaman, yarın ben dairede ne işi yapacaktım, bakkaldan neler alacaktım, Acaba hanım çorbalık pirinç mi istemişti, pilavlık pirinç mi istemişti, bilmem ne, e, maaşımdan şu ne nereye verecektim, cebimde ne kadar kaldı dersen o namaz olmaz ki. Adamın birisi namaza durmuş da arkasından birisini zar zor ona uy diye uydurmuşlar. Efendim arkasında duramamış, namaz bozmuş, şey yapmış, öküz gibi böğürerek kaçmış. Demişler ki ayıp değil mi sen böyle namazda böyle şey yapıyorsun? E meğer imamın aklı fikri öküzlerde, sürülerde, şeylerde imiş yani ötekisi de Evliya Allah'tan gözü açık bir kimse arkasında duramamış yani. Aklının nereye gittiği önemli. Onun için aklımızı derleyip toparlayacağız. Mümkün olduğu kadar. Hatem-i Esam Hazretlerinin bir güzel namaz tarifi vardır. Bir ziyaret ettiği şahıs diyor ki, ya Hatem sen namazı ikame eder misin? Yani namazı dosdoğru kılmayı yapar mısın? E, yaparım diyor. Nasıl yaparsın? Abdestimi şöyle şuurla dikkatle alırım. Üstüme sıçratmadan şey yaparak. Ondan sonra namaza geldiğim zaman şöyle bir müddet tefekküre dalar kendimi toparlarım. Ondan sonra huzurlu Rabbil İzzet'e kalktığım, durduğum zaman Kabe'yi önümde düşünürüm. Allahu Teala Hazretlerinin bana nazar ettiğini düşünürüm. Gözleri benim üzerimde bana bakıyor, ben onu görmüyorsam da o beni görüyor. Ayağımın altında sırat köprü, köprüsü var diye düşünürüm. Sağımda cehennem var diye düşünürüm. Solumda sağımda cennet var diye düşünüyorum solumda cehennem var diye düşünüyorum arkamda kıldığım namaz son namazdır da Azrail Aleyhisselam şu namazı bitirsin de cellat gibi namazı bitirsin de canımı alacak benim namaz bitirmem bekliyor diye düşünüyorum tazarru ile boyun büküklüğü ile tevazu ile bir allah Ekber derim ki namaza girerim huzu ve huşu içinde rükünlerine hakkını vererek, aceleye getirmeden, söyledik, söylediğim, okuduğum ayetlerin manasını düşüne düşüne namazı kılarım, öyle selam veririm diyor. O zat diyor ki, ya Hatem, sen böyle mi namaz kılarsın? Diyor ki, 30 senedir ben böyle namaz kılarım. Öteki adam adamcağız ağlıyor. O da Hatem'in ziyaret ettiği, makbul bir kimse yani, hüngür ağlıyor, ben diyor, ömrümde bir kere bile böyle namaz kılmadım diyor. Hep namaz kılmış ama e, fark işte. Onun namaz kılışı ile bunun namaz kılışı arasında, bizim namaz kılışımız arasında daha gafil bir insanın namaz kılışı arasında bir fark oluyor. Madem bir ibadeti yapıyoruz, güzel yapalım. Laf olsun diye, namaz kıldığı işte desinler diye değil de, şu namazdan faydalar var. Manevi ecirler var, sevaplar var. O sevapları almak için çok usulüne uygun güzel namaz kılmaya dikkat edelim. Çünkü Evliyaullah'ın en yüksek derecelerine ulaşmış insanların eninde sonunda en çok uğraştıkları şey böyle aşık olup da efendim sarıldıkları ibadet namazdır. İşin sonunda ta en yüksek mertebeye çıktıktan sonra o namaz. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Kurretu ayni fissalah Namazda benim gözümün şenliği, serinliği dedi. Namazdan akşamlardan sabahlara kadar gece yaralarında sabahlara kadar namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Ayakları şişinceye kadar. Sevmese yapılır mı? Yapılmaz. Namazı sevdiği için oluyor bunlar. Allah bize kendi aşkını, şevkini versin. Namaz müminin miracıdır. O miracı miraç olarak yapmayı nasip eylesin. Kemalat-ı insaniyeyi tahsil etmeyi nasip eylesin. Ruhi kemali, efendim ahlakı kemali, efendim ilmi, irfanı cümlemize nasip eylesin salih, veli, makbul, matlup mahbub kullar olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Efendimizin sünnetini ihya edip de şehit sevapları kazanmayı, sünnet-i seniyeye uygun yaşamayı, Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanmayı, cümlenize cümlemize lütfuyla, Keremiyle ihsan eylesin. Bi hürmeti esra Resuletil Fatiha. Şurifeh Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. illa Allah La ilahe illallah La to ve sellim <Sessizlik> Allah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Celakallahül azim. Subhana rabbiyal aliyil alil bih. Elhamdülillahi hakamde. Ve's salatu ve selamun ale hayri halqihi seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ecme'in. Allahumme ya rabbena ya rabbena ya rabbel alamin. Cümle ibadet ve taatlerimizi ve haseten hatmi hacegânımızı okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri, müzakere-i ilmimizi, zikrimizi, tesbihatımızı, lütfunla, keleminde kabul eyle ya Ecri cezil ve sevabı kesil ihsan eyle ya Rabbim. Hasul olan hücür mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hibe ve hediye eyledik. Vâsıl ile ya Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin ve ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürseline, ve cümle evliya Allah ve mukarrebine hediye eyledik, vâsıl eyle ya Şehitlerin, fatihlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle ya Beldemizde methum bulunan evliya Allah'a ihsan eyle ya Ve hâsaten şu okuduğumuz kitabın müellifi Gümüşhaneli Ahmet Siyatin Efendi Hocamıza, Bursalı Mehmet Said Efendi Hocamıza, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin ve hadis râvilerinin ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle ya şu caminin yapılmasına, yaşamasına yardımcı olanlara ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair, ihvan-ı din-i mübinimizin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere de dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umûmen rahmet eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Her işimizin önünü hayır hayreyle ya Rabbi. Bizi hayırlarla meşguleyle ya Rabbi şerlerden mahfuz eyle ya Rabbi evlatlarımızı ailelerimizi, nesillerimizi zürriyetlerimizde sevdiğin salih kullar eyle ya Rabbi, bizim neslimizden sevmediğin fasık, vacir, zalim kafir, müşrik, münafık getirmeye ya Rabbi ümmet-i Muhammed'i aziz eyle ya Rabbi, kafirlere karşı bizleri nusretinle teyit ve takviye eyle ya Rabbi mansur ve müzaffer eyle ya Rabbi çarpışan mücahid kardeşlerimizi Kara denizde havada mansur eyle ya Rabbi İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Esir mazlum mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, kadirden halas eyle ya Rabbi. Senin dini mübinini dünyanın her yerindeki insanlığa tebliğ etmek için yaymak için çalışmayı ve yaymayı bizlere nasip eyle ya Muhammed'i tekrar aziz eyle ya Rabbi. Son nefeste bizlere iman ile ve Kur'an ile ve buyurun Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve diyerek Resulullah Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı müşahede ede ede ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi dünyanın ve ahiretin daha başka bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizlerin nail eyle ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz gözün nurdan bir Anesine fırın olur, envar zikirullah ile iklimi dil mamur olur, mimar zikirullah ile iklimi dil mamur olur, mimar zikirullah ile her müşkil iş hazan olur, derdi dile derman olur. Azan olur, derdi dile derman olur, canın içinde can olur, esrar zikirullah ile. Canın içinde can olur, esrar zikirullah ile. Gamgin günürler şad olur, tembetsenler azad olur gönün gönüller şad olur dembestenler azad olur güngeçdeler yine şad olur azar zikirullah ile güngeçdeler yine şad olur azar zikirullah ile Zikreyle hakkı her nefes, Allah bez baki heves Zikir eyle hak her nefes Allah bez, baki hez, kes gayriden ümid kes, tekrar zikirullah ile, kes gayriden ümid kes, tekrar zikirullah ile. Çak etti ceybin hırkası, gör ehli halin fırkasın. Çak etti ceybin hırkası, gör ehli halin fırkası Devreyle zikirin halkası, her gâr zikirullah ile Devreyle zikirin halkası, her ile Terket cihan arayışın, nefsin gider alayışın Terket cihan arayışın, nefsin gider alayışın Bulcan cilata için, efkar zikrullah ile bu can dilasa için hep zikirini ruhu Ahmed seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder Ahmed seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder